Selamünaleyküm. Aleyküm. Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı'nın 20. yılını idrak ettiren Rabbimize sonsuz ham senalar olsun. Üç i̇hlas bir Fatiha şerifle başlamak istiyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aziz, datif, mübarek, hak, ruhu tayyibelerine ehl-i beytin, eshab kiramın, Saadat-ı Kiram Hazaratı'na, gelip geçen bütün mütebelli kardeşlerimize, vefat edenler rahmetle, sağ olanları Cenab-ı gücünün kuvvetinin artırmasına ihsanıyla, buradan istifade eden, okuyan, tahsil gören talebelerimiz, dinimize, imanımıza, vatanımıza, milletimize ve bütün İslam dünyasına hayırlı olmalarına ve memleketimizin İslam'ın istikbalinde, kaderinde cenab Hakk'ın hayırlar ihsan için. Bir Fatiha-i Şef, üç ihlas sınırlaması. Muhterem kardeşlerimiz, sohbetimi ben okunan ayetlerden başlamak istiyorum. Bu ayetler bizi vakıf hizmetlerine yönlendiren ayetler. Cenab-ı Hak en çok Kur'an-ı Kerim'de esma İlahi olarak Rahman ve Rahim esmasında, yani merhamet esmasında. Besmele'de Cenab-ı Hak yine bize Rahman ve Rahim esmasına. Fatiha'nın ikinci ayetinde yine Rahman ve Rahim sıfatına, yani merhamet sıfatını terkini ediyor. Okunan ayetler de bize Halık'ın nazarıyla mahlukata bakış tarzı merhamet ve şefkate yönlendiren ayetler. İlk ayet Bakara Suresi'ne 273. ayete yapacağınız yardımlar buyuruyor Cenab-ı Hak. Bir yön veriyor bize. Kendilerini Allah yoluna vakfeden kişiler içindir. İmkanı olmayan ve kendisini Allah yoluna vakfeden insanlar için. Allah'ın dinine hizmet eden insanlar için. Bunlar yeryüzünde dolaşıp geçimlerini sağlamak imkanı bulamazlar. Ve halktan da istemezler bunlar. Çünkü onlar iffeti dolayısıyla istemezler. Cenab-ı Hak sen onları simalarından tanırsın buyuruyor. Demek ki bir mümin kalbi istiyor ki Cenab-ı Hak Allah yolunda kendisi vakfedenleri bu yolda da kimseye el açmayanları bunları tanımamız ve sen bunları simalarından tanırsın diyor Cenab-ı Hak. Demek kalbin bir mümini ve bir mümin kalbin tanıma Allah yolunda yönlenen kendisini nezreden kişileri bizim yardım etmemiz. Ve bunları simaldan tanımımız. Elhamdülillah Cenab-ı Hak 20 senedir bu gayeyi yönlendirdi. İnşallah Cenab-ı Hak indi ilahisinde ecirlere masar kılmıştır. Burada sadiş İrazi'nin de güzel bir şeyi vardır. O diyor ki Sadiş-i İrazi hak dostları diyor kimsenin uğramadığı dükkanlardan alışveriş yaparlar. Sen onları simalarından tanırsın buyuruyor ayet-i ve bu simalarından tanıma sadiş de hak dostları kimsenin uğramadığı dükkanlardan alışveriş yaparlar. Yani matemlerin, kimsesizlerin, iffetleri dolayısıyla isteyemeyenlerin civarında dolaşırlar. Ve mahrumu bulurlar. Okuduğu devam eden aynı surenin 274. ayetinde mallarını gece ve gündüz gizli ve aşikar olarak Gizli tabi daha mahpur. Fakat zaruret vardır, aşikar, teşvik vesaire. Hayra harcanlar var ya Cenab-ı Hak buyuruyor. Onların bir derecesini bildiriyor. Onların Rab'lerin katlarında mükafatları vardır. Onlar nedir o mükafatlar? Vela aleyhim aleyhum velahum O büyük şiddet günü, o korkulu gün, bütün kainatın infilak ettiği o gün, onlar mahzun olmayacaklar, onlar korkmayacaklar. Demek ki Allah yolunda Gizli ve açık ve Allah'a ye uzu sadakat Cenabat alıyor sadakaları. Yani sadakalarını Allah'a verenler. Gizli olarak Allah'a verenler sadakalarını, aşikar Allah'a verenler. Onlar la hafun aleyhum ve lahim yahsinun. Ve onlara Cenab-ı ye uzu sadakat buyuruyor. Tövbeleri Allah kabul eder. Sadakaları da Allah alır buyuruluyor. Yine Cenab-ı Ali İmran suresinin 92. ayetini okudu hafızımız. Orada Cenab-ı Hak sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça birine vasıl olamazsınız. Yani Allah'a yaklaşamazsınız. Şimdi burada bir ölçü bildiriyor Cenab-ı Hak. Yani bir faniyi ne kadar seviyoruz? Sevdiğimiz faniye ne kadar bir ikramda bulunuyoruz? Cenab-ı ne kadar seviyoruz? bir ölçü veriyor Cenab-ı Ben Cenab-ı Hakk'ı çok seviyorum. E bu bizim filmimizde. Gönlümüz ne kadar Cenab-ı Hakk'ı seviyor? İşte Cenab-ı Hakk bir ölçü veriyor. Lentenali bir rahatta tunfiku mimmatu bu inne ve ma tunfiku min şey'in fe inna'llahi bihi alim. Ebu Tahra vardı. Efendimizi çok severdi. Ki efendimizi çok sevdiren bir hadise 600 hurmalı bir bahçesi vardı Medine-i Münevvere'de. Ve bu bahçeyi çok severdi. Bahçenin duvarının yanına gitti. Hanıma bahçedeydi. Ebu Talha dedi, niye gelmiyorsun dedi. Niye girmiyorsun içeri dedi. Bak dedi, bu bahçeyi sen de çok seviyorsun, ben de çok seviyorum, bu bahçede huzur buluyoruz dedi. Ebu Talha dedi ki, artık dedi, bu bahçe bizim değil dedi. Niye Ebu Talha dedi, sen bahçeyi çok seviyordun, ben de çok seviyorum. Bugün de bir ayet indi dedi. Bu ayet bize Allah'a sevgi ölçüsünü gösterdi sevdikleriniz şeyden Allah yolunda vermedikçe bir revasıl olamazsın. Benim de sevdiğim, hayatımda en çok sevdiğim bu 600 hurma ağaçlı bu bahçeydi. Bunu Allah Resulü tevdi ettim ve Medine fukarasını infak ettim dedi. Ebu Talha'nın hanımı dedi ki ya Ebu Talha dedi bunu dedi verirken, dedi, infak ederken beni de ortak ettin mi dedi. O da ortak ettim dedi. Beraber infak ettik dedi. O zaman da ben de eşyalarımı toplayayım. Bu bahçeden çıkayım dedi. Yani sahabedeki bir iman heyecanı, aşk ile İslam'ı yaşamak ve Allah muhabbetinin bir misali. Merhamet. Yani burada bir merhamet ve Allah sevgisi bildiriliyor. Rahman ve Rahim esması. Kur'an-ı Kerim'de en çok geçen esma. Ya bu nedir dediğiniz Merhamet nedir? Merhametin bir tarifi istenirse merhamet Başkalarının mahrumiyetini telafi için onların yardımına koşmaktır. Başkalarının mahrumiyetini telafi etmek için onların yardımına koşmaktır. Merhamet. Ondan sonra hafızın okuduğu diğer ayet-i bu da İnsan Suresi'nde. Hasan ve Hüseyin efendilerimiz hastalandılar. Ali radıyallahu an ve Fatımatü Zehra annemiz üç gün üst üste adak orucu tuttular rivayette. Birinci gün yoksul geldi, tam iftar vakti yoksul geldi, kapıyı vurdu, lillah dedi. Allah için ver dedi. Onlar bir artı ekmeğinden ekmeği vardı, onu verdi suyla devam ettiler. Yine ferdası günü bir yetim geldi, o da kapıyı vurdu, lillah dedi, tam iftar vakti. Onu da, sofranı o arka ekmeğinde verdi, yine suyla devam ettiler. Üçüncü gün esir geldi, köle geldi, o da kapıyı vurdu, lillah dedi. Üçü de gidecekleri kapıyı biliyorlar. O da ya Lillah dedi. Ve üçüncü gün onu da verdi ve suyla devam ettiler. Ve Cenab-ı Hak bu Ali radıyallahu anhın ve fatıma Zehra radıyallahu anhın halit ruhiyelerini bildiren nasıl verdiler? Nasıl uzun sadakat Allah'a verdiler bunları? Diller ki aitkenin biz sizi Allah için, Allah rızası için doyuruyoruz. Sizden bir karşılık nele bir teşekkür bekliyoruz. Yani bir minnet altında bırakmamak. Allah'a veriyor çünkü. O bir vasıta arada. Ondan sonra devam ayet-i kerimede vermelerinin gerekçelerini bildiriyorlar. Abu Semkantariyra zira biz o sert ve belalı günden korkarız. O kıyamet gününden Cenab-ı kıyamet gününe sert ve belalı gün buyuruyor. Bu müthiş infilaklığında ve biz o sert ve belalı görün azabından korkarız. Bu yüzden bu infakları sürebiyle Allah onları o günün fenalığından korur, yüzlerine parlaklık, gönüllerine sevinç verir. Sabretmelerine karşılık onlara cennetide ve cennetteki iteklerde lütfeler buyurun diyor. Demek ki bu dünya bir bedel ödeme. En son okuduğu ayet-i Bel Vel Fecri'nin son ayeti, Cenab-ı burada ey itminane ermiş nefis buyuruyor. Sen Rabbinden razı baştan kul Allah'tan razı olacak bu meşakkatlere. O da senden razı olarak dön Rabbine has kolduruma katıl ve cennetime gir. Bunun da bu ayet-i sebebi lüzulünde üç hadise bildiği tefsirlerde Hz. Hamza Uhud'da Efendimiz'in önünde Efendimiz'in müdafaa ederken şehit oldu. Canını feda etti. En kıymetli candır. Osman radıyallahu an malını feda etti. Rumi kuyusu vardı. Medine-i Münevver'e susuluk çekiliyordu. Gitti Rumi kuyusunu büyük bir servetini vererek satın aldı. Kendisi de bu Rumi kuyusundan su alırken sıraya girdi. Üçüncüsü de on Kur'an hocası tuzağa düşürüldü. İkisi esir olarak götürüldü. Kabe'nin önüne götürüldü. Ve Çocuklarına eline mızrak verdi müşrik çocuklarına. Bu dedi Bedir'de babalarınızla harbekte Elinde mızraklar ne yaparsın yapın dediler. Onlar da Hubeyb'e mızrakları batırmaya başladılar. Bir taraftan batırıyorlar öbür taraftan çıkıyordu mızrak. Ve Hubeyb bunun derdinde değildi. Elini kal Ya Rabbi dedi. Benim de selamımı Resulullah'a iletecek hiç kimse yok dedi. Ya Rabbi dedi ne olursun benim selamımı Resulullah'a ilet dedi. O sırada Medine minberinde efendimiz Eshab-ı Kiram'la otururken ve selam dedi. Sabi şaşırdı. Ya Resullallah bir muhatap yok. Kimin selamını aldınız? Efendimiz buyurdu ki Hubeb şimdi şey dediriyor. O selam gönderdi, onun selamını aldı. Candan fedakarlık, maldan fedakarlık işte vakfın temelini teşkil eden, cihat istikametini bildiren bize ölçüler ve bu Şeyde, bir cenneti satın alma. Cenab-ı Hak elhamdülillah bir bereket verdi. 400 sene evvel ki kurulan Hüdayi Vakfı'nı bir bereket verdi. 20 sene evvel tekrar kuruldu. Ve bu bereket nereden geldi? Bir meçhul yani. Azim Hüdayi Hazretleri'nin ruhaniyeti. Büyüklerimizin gayreti o günkü vakfiyesi. Hatta hiç unutmam rahmetli pederim. Orta Asya'dan geleceğim zaman Geç vakit kadar beklerdi, gece gelirdi uçak. Hemen gelir gelmez ne havadislerdi, Bu Orta Asya'daki mümin kardeşlerinin durumunu sorardı. İslam, özü itibariyle inançta tevhid, amelde ise ibadet, edep, istikamet ve merhamettir. Merhamet, imanın ilk meyvesidir. En mühim meyvesidir merhamet, imanın. İmanın da göstergesi, merhametin de göstergesi, Allah'ın mahlukatına şefkat ve hizmet etmektir. de buyur, hizmet eden kavmin efendisidir. İşte Efendimiz, bu Kuba Mescidi yapılırken, Mescidin nebevi yapılırken, kendisi taş taşımıştır. Hatta bir sahibi gelip, ya Resulallah bizim gücümüz yeter. Geceleri kadınlar taşıyordu, günleri erkekler taşıyordu. Ya yar bizim gücümüzle biz taşırız deyince yok dedi. Siz taşıyın taşıdığınızı dedi. Beni kendi haline bırakın buyurdu. Güdai Hazretlerinin talebesi Sultan Ahmet banisi birinci Ahmet Han da temeli sırasında o gün bir kazmayla akşama kadar çalıştı. Hatta gece rüyasını kızı görüyor. Baba diyor nereden bu mükafat aldın diyor. Kız ne zaman zaman gidip diyor taş taşırdım diyor. Ahmet için camiyi yaptırmaktan oraya taş taşımak çok daha mühimdir. O gün daha Osmanlı ordusu mağlubu olmamıştı. Hudutlar 24 milyon kilometre kareydi. Velhasıl hizmet işte Cenab-ı Hakk'ın Rahman ve Rahim esmasının tecellisini mazhar olabilmek. Yine merhamet ve cömertliğin diğer bir tarifini yapmak istersek Allah'ın sana ikram ettiğini sen de olmayanı ikram etmendir. Bu merhametin en olgun tezahürlerinin başında infak gelir. İnfak Allah için verebilmek. Kur'an-ı Kerim'de tahmilerim zekat 30 yerde geçiyor tahmin ediyorum. İnfak ise 200 küsür yerde geçiyor. Hatta ayet-i kerimede peygambere sana sorarlar diyor Cenab-ı Hakk ne vereceğini, ne miktar vereceğini. Kulül af yani fazlasını ver buyuruyor Cenab-ı Hak. Kime veriyor fazlasını? Allah'a veriyoruz. Kalbimizi koruyarak. Vakıf, yaratandan ötürü yaratılanlara merhamet, şefkat ve sevginin müesseseleşmiş şekli. Yine diğer bir ayetki Hucurat'ta gerçek müminler ancak Allah'a ve iman eden sonradandır. şüpheye düşmeyerek mallarıyla, canlarıyla Allah yoluna cihat eden kimselerdir. İşte imanlara sadık olanlar bunlardır.